Öykülerimiz Aşan bilir Karlı Dağ'ın ardını Sivas Elleri Suyu bol Havası temiz Gelenin geçenin gönlü kalın her bahar göç buraya yürük göçmenler, Koyunlar, zeytin gözlü kuzular, ateş yerili küheylanlar yayılır ovalara. Bir de ateş bakışlı güzeller geçer bu yörede. Bakanın keşke bakmasaydım, söyleyenin keşke söylemeseydim dedi. Sivas'ın gönlüne el değmemiş, gözüne göz değmemiş, gecelerine uykusuzluk sürülmemiş delikanlısı, ağa oğlu Osman. Babasıyla birlikte ovaya konan yürük aşiretine hoş geldin demeye gidiyor. Durun. Kimsiniz? Sen kimsin? Ben yukarıdaki aşiretlerim. Ya siz? Korkma yavrum. Köyden geliyoruz. Sizin aşirete hoş geldin ziyaretinde bulunacağız. İlk kez mi geliyorsunuz buraya? Yok. Ben çocukken gelmişiz. Bizim topraklar hoştur. Rahat edersiniz burada sizin topraklarmış. Ne zamandan beri sizin toprakları oluyormuş Allah'ın toprakları? Kusura bakma yavrum. Haşa. Hadi toparlan da bizi obanıza götür. Vay be kıza bak. Kız mı bu? <Gülüyor> Sesinden de anlaşılmıyor baba. Çok sert güçlü. Şey. Ey göz bakma o güzelin yüreği delen gösterini. Yırtma perdelerimi, aralama kapılarım. Yanından çıkan ok geri döner mi hiç? Dönülmeyen yollara sokma beni ey dil. Osman'la babası obaya vardıklarında... ...bu elinde tüfeği, belinde hançeri olan kız... ...bambaşka biri olarak çıkar Osman'ın karşısına. Meğer ne güzelmiş bu kız. Çınar gibi bir yiğit esasında ama... Hem çok, çok güzel... güzel. Hem erkek gibi serdi. Baba evine götürebileceğim, ömür boyu sevebileceğim bir a kızı. Öyleyse bugüne dek gelmedi. Bu topraklar bu denli güzelini görmedi. Yine sert bir rüzgar esti. Kapısını, penceresini açtı Gönül Sarayı'nın. İçeriği harap etti. çevirdi. Yaraladı ev sahibini. Şimdi bu virane haneyi saraya çevirebilecek tek bir kişi vardır. O da rüzgarın geldiği tarafta yaşayan sultanlar sultan. Baharın neşesi, suyun tadı, gökyüzünün mavisi, çayırın yeşili. işin gücün kazancı bereketi hep aynı taraftan gelmektedir artık. O günden sonra ne Osman'ın? Ne yürük güzeli Senem'in... ...eli doğru dürüst iş tutar. Yemekten içmekten kesilirler. Birkaç günde... ...sararıp solar ikisi de. Başta kimse onların... ...bu haline bir anlam verem. Bak şu Allah'ın işine. Seni ilk gördüğümde... ...ne şımarık biri demiştim içimde. Şimdi ise gönlümün tek sahibisin sen. Ya ben? Başında bere... ...göğsünde fişeklik... ...belinde hançerle dikildiğinde karşımıza... ...aman Allah'ım diye geçirmiştim içimden. Kim bu erkek Fatma diye sormuştum kendime. Sonra bereyi çıkartıp... ...bu güzel kıyafetinle çıkınca karşıma... <gülüyor> ...feleğim şaştı. Nefesim kesildi sandım. Ben artık sensiz yapamam Senem. Ben de yapamam. Bu saçlara... ...başka erkek eli değerse ölürüm ben Senem. Başka erkek eli Senem'i de öldürür Osman... Göz görmüş, gönül sevmiştir ama kabul etmek istemeseler de ikisi de bilmektedir karşılarına çıkacak töre engeli. Elif anlatamaz kimseye içindekileri. Şimdiye kadar obalarında dışarıya kız verildiği ne görülmüş ne duyulmuş şeydi. Yine de sordu büyüklerine ama mümkünü yoktu. Osman da cesaretini topladı ve açtı derdini babasına. Be hey oğul ne diyeyim ben sana ha? Onca kız varken yakınımızda, yöremizde... ...ve hepsinin babaları da bize vermek için can atarken kızlarını... ...iş midir senin bu yaptığın? Biz ananla ne hayaller kurduk? La havle ve Ne bana kızlarını verecek ağlar umrumdadır... ...ne de sizin benim için kurduğunuz hayaller. Ben sevmişim bir kere. Hem de gönülden sevmişim. Şayet benim mutlu olmamı istiyorsanız tek yolu vardır... Nedir? Senemi bana istemeniz. Vermezler. Adım gibi bilirim ki vermezler. Boş yere kendimizi üzmenin bir alemi yoktur. Bu işin mümkünü yoktur ama bilirler büyükler sevdanın ne demek olduğunu, önüne geçmenin ne güç olduğunu. Ama baba yüreği nede dayanamazlar oğullarının halini. Osman'ı belki isteğinden vazgeçirmesi umuduyla canından çok sevdiği abisini çağırırlar. Abisi Osman'ı caydırmak için gelir ama Osman'ın coşkun sevgisi onu da ikna et. Çare yok. Aa, kızı vermeyeceklerini bile bile yüzünü yere döker ve gider kızı istemeye. Evet gelelim sözün özüne. Bayram Bey. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızın senemi, oğlum Osman'ı istiyorum. Ne dersin? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Ramazan ağam. Biz yörükleri bilirsin. Bilirim de diyeceğini Bayram kardeş. Biz açık sözü severiz. Biz nasıl desem... ...en iyisi eni iyi konu düşünmemiz için... ...birkaç gün zaman verin bize. Cevabımızı bekleyin. Hayır de olsun bitsin... İyi de oğlanın babası koca bir ağadır... Kırk tane eli tüfekli adamı vardır etrafında... Hiç dinlemez obayı basıp alır kızı... O zaman ne yapacağız? Töre korku dinlemez... Bu iş olmaz... Ne yapacağız peki? Önlemimizi alacağız... Bir benim bir kızım yüzünden koca obayı çatışmaya sokamam ben... Halkımın kıyılmasına göz yumamam ben... Kolayı var... Neymiş... Kaçıp gitmek buralardan. Sabah herkenden toplanmaya başlar ikindi de çıkarız yola. Nasıl olsa birkaç gün bekleyeceklerini söylediler. Onlar gittiğimizi anlayıncaya kadar obamız karlı dağa aşmış olur. Gülün nargını. Gül alıp satmanın zamanı değil. Osman büyük bir umut ve hasretle gider obanın bulunduğu yere. Ama ne çare. Obada de rüzgar olmuş. Işık olmuş. Kaybolmuştur ortalar. Senem. Senem, Can Senem... ...yapılır mı bu? Nerelere gittin? Senem'im... Yaprak gazel olmuş... ...durmuyor daldan... ...vefasız güzelden aman... ...bize fayda... ...bu aydan olmaz... ...zaman aman... Senaryo ve radyo için uyarlayan... Mesut Esef, Hülya Akar. Anlatan: Kaan Özdemir. Seslendirenler: Senem, Canan Özacun, A. Fatih Özacun, Osman Erol Eren, Obadı Mustafa Oral, Büyük A. Mehmet Güler. Prodüksiyon: Serhat Karasu, O. Sivri. Yöneten: Ferman Karaçam.